Ben onu hiçten var ettim. Çirkeften tutup çıkardım onu. Daha ilk bakışta hükmünü verdim. Yakışıklı, efendi bir gençti. Oxford'da olduğunu da söyleyince tam bana göre adam bu dedim kendi kendime. Amerikan lejyonuna katılmasını salık verdim. Hemen de sivrili verdi orada. İlkten Albeni'nin orada bir müşterimin bir müşkilini verdi. Bir daha ayrılmadık birbirimizden. Su sızmazdı aramızdan, böyleydik. Lülemsi parmaklarından ikisini kaldırdı yukarı. Kenet olmuştuk birbirimize. Bu ortaklık acaba 1919'daki dünya beyzbol çifte bahsi dalaveresini de içine alıyor muydu diye merak ettim. Toprağa bol olsun dedim bir an sonra. Siz en yakın arkadaşıydınız, biliyorum. İkindi cenazesine geleceksiniz tabi. İsterdim gelmek ama gelin öyleyse. Burun deliklerindeki kıllar hafifçe titredi. Başını iki yana sallarken gözleri dolu dolu oldu. Gelemem ki doğru olmaz karışmam bu işe dedi. Karışacak bir şey yok ki öleni zaten örtek odular. İşin içinde ölüm oldu mu bana bakmayın hiç. Uzak dururum ben her ihtimale karşı. Gençken başkaydı tabii. Arkadaşlarımdan biri öldü mü tehlike mehlike dinlemez sonuna kadar dayatırdım onlar için. Belki yufka yüreklilik diyeceksiniz ama ucunda ölüm bile olsa dayatırdım sonuna kadar. Baktım neyse sebebi gelmeye niyeti yok hiç. Kalktım ben de ayağa. Siz de kolejli misiniz diye sordu birden. Bir an ortaklık teklif edecek sandım ama... Başını sallamakla yetindi, elimi sıktı. Dostlarımıza yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil buyurdu. Benim adetim ölümlerinden sonra hiç mi hiç karışmamaktır işlerine. Yazıhanesinden çıktığımda gökyüzü kararmıştı. Ve dönünceye kadar yolda hep yağmur çiseledi. Üstümü değişip komşu eve geçtiğimde Mr. Gates'i sofada heyecanla bir aşağı bir yukarı dolaşır buldum. Oğlundan, oğlunun malından mülkünden devşirdiği gurur payı gitgide büyüyordu. Hem bu sefer bana gösterecek bir şey de bulmuştu. Jimmy yolladıydı bana bu resmi. Titrek parmaklarıyla cüzdanından çıkardı resmi. Bakın. Konağın köşeleri çatlamış... Elden ele dolaşarak lekelenmiş eski bir fotoğrafıydı. El hurda ayrıntısına kadar hırsla gösterdi. Şurasına bakın bir de deyip benden hayranlığını paylaşmamı bekliyordu. Sağa sola göstere göstere sanırım fotoğraf onun için evin aslından çok daha sahici olmuştu artık. Jimmy yolladı bana bunu. Çok güzel çekilmiş değil mi? Nasıl gösteriyor bütün evi? Çok güzel. Yakınlarda görmüş müydünüz kendisini? İki yıl önce beni görmeye geldiydi. Şimdi oturduğum eve aldı bana. Evden kaçtığında başımız tabii çok dardaydı. Ama şimdi bakıyorum da yerden göğe kadar haklıymış. Daha o zamandan parlak bir istikbali olduğunu anlamış. Muvaffak olduktan sonra da doğrusu çok cömert davrandı bana. Resmi hemen cebine koymaya gönlü razı olmadı. Bir dakika kadar daha öyle sürüncemeli tuttu gözümün önünde. Yerleştirdi cüzdanına sonra. Cebinden Hopalong Kesidi adlı eski püskü bir kitap çıkardı. Bakın çocukken okuduğu bir kitap bu. Daha o zamandan belli. Arka kapağını açtı, göreyim diye uzattı bana. Son boş yaprağında, program yazılıydı. Yanında 12 Eylül 1906. Daha altında da yataktan kalkış 6. Gülle kaldırma, duvara tırmanma temrini 6.15 6.30 arası. Elektrik inceleme vesaire 7.15 8.15 arası. Ödev 8.30 4.30 arası. Bezbol, öbür sporlar 4.30 5 arası. Hitabet, hal-tavır çalışması, beş ile altı arası. Lüzumlu keşifler inceleme, yedi ile dokuz arası. Shedfers'ta kaybetmek yok. Sigara içmek, sakız çiğnemek yok. İki günde bir hamam. Haftada adam edici bir kitap veya dergi okumak. Haftada beş dolar ya da üç dolar tasarruf. Anama babama daha iyi muamele. Tesadüfen geçti bu kitap elime dedi ihtiyar. O zamandan belliymiş değil mi? Evet belliymiş. Jimmy mümkünü yok nasıl olsa sivrilecekti. Hep böyle kararları programları vardı. Gördünüz mü nasıl adam olmaktan bahsediyor daha o zamandan. Hep böyleydi bu çocuk. Bir keresinde domuz gibi yemek yiyorsun diye çıkıştı bana patlattımdı tokada yüzüne. Bir türlü kapamıyordu kitabı. Programın maddelerini tek tek yüksek sesle okuyor, sonra merakla bakıyordu yüzüme. Korkarım benden örnek edinmek için kendime listeyi kopya etmemi bekliyordu. Üç sularında Frişing'den bir protestan papazı geldi. Ben de tutamadım kendimi, pencereden öbür arabaları gözlemeye koyuldum. Gatsby'nin babasını da bir telaş aldı. Vakit ilerleyip sofada bekleyen uşaklar sabırsızlandıkça gözlerini sinirinden kıpıştırmaya, sızlanmaya, öyle kaçamaklı kaçamaklı yağmurdan söz etmeye başladı. Papaz iki de bir saatine bakıyordu. Çektim kenara bir yarım saat beklemesini rica ettim. Yaramadı ama bir işe. Gelen giden olmadı. Beşe doğru bizim üç arabalık cenaze alayı mezarlığa vardı. Dış kapının orada durduk. Yağmur hızlanmıştı. Önde cenaze arabası göz korkutmacasına siyah ıslak öyle. Ardından limuzin arabada Mr. Gates, papaz, ben. En arkada da Gatsby'nin kaptı kaçtısında dört beş uşakla West Eag'in postacısı. İçimize işledi yağmur Kapıdan mezarlığa girerken duydum Bir araba durdu geride Derken su birikintilerine bata çıka biri koştu ardımızdan Döndüm baktım Üç ay önce bir gece kitaplıkta Gatsby'nin kitaplarını hayran hayran seyrederken gördüğüm puhu gözlü adam Karşılaşmak kısmet olmamıştı bir daha Allah bilir cenaze törenini nereden duydu. Yağmur damlaları kalın gözlüklerinden aşağı iniyordu. Gatsby'nin mezarının üstünden kaldırılan branda bezini daha iyi seçebilmek için çıkardı gözlüklerini, sildi. Bir an Gatsby'yi düşünmeye davrandım ama çoktan ayak götürmüştü bizlerden. Sadece Daisy'nin bir haber ya da bir çiçek bile yollamamış olduğu geldi aklıma. Kızdığımdan değil ama. Birinin rahmetinden yoksun etme ölülerini tanrım diye mırıldandığı kulağıma derken Puhu Gözlü adam yiğitçe bir sesle amin dedi bu duaya. Yağmur altında arabalara doğru koşuştuk. Puhu Gözlü dış kapının önünde aşnalık etti bana. Evdeyken yetişemedim diyecek oldu. Ona bakarsanız kimse yetişemedi. Allah Allah, İrkildi. Sahi mi söylüyorsunuz? Yahu saken biçarenin evi adam almıyordu. Gözlüklerini çıkardı, yeniden sildi. Hem içini hem dışını. Yazık oldu garibe, dedi. En canlı anılarımdan biri de Noel arifesinde, İlkin hazırlık okulunda, sonra da kolejden doğuya dönüşümüzdür. Chicago'dan daha öteye geçecek olanlar bir Aralık akşamının altısında bizleri uğurlamaya gelmiş ve kendi bayram şenliklerinin havasına şimdiden kapılmış birkaç Chicago’lu arkadaş da olurdu. Mis bilmem kimin okulundan dönen kızların kürk paltoları, o solgun, donmuş yarenlikler, Eski tanışlara rastladıkça başlar üstünden sallanan eller, karşılıklı davetleşmeler, Ordville'lere mi gidiyorsun, Hershey'lere mi, Schultz'lere mı diye sormalar, eldivenli avucumuzda sıkı sıkı tuttuğumuz uzun yeşil biletler bugün gibi aklımda. Hele Chicago, Vivolki, Strip-Pol demir kapının yanındaki hatlara çekilmiş o Noel sevincine ayak uyduran kirli sarı vagonları. Kış gecesine dalıp da sahici kar yani bizim karlarımız önümüz sıra uzanmaya, camları beneklemeye, ufak Wisconsin istasyonlarının ölgün ışıkları görünüp kaybolmaya başladı mıydı, havada birdenbire tazelenir, dikelir, dirilirdi akşam yemeğinden dönerken bu memlekete bağlılığımızı yeniden içine kaynaşıp gitmeden, hiç değilse bir saatte derinden duyarak soğuk kapı aralıklarında ciğerlerimize çektiğimiz bu da işte. Buydu benim Orta Batı'nın buğday tınazları, meralar, yitik İsveç kasabaları filan değil, o cıvıltılı trenlerle okuldan dönüşlerim, sokak lambaları, Dona kesmiş karanlıkta kızakların çanları, ev ışıklarının karların üstüne yansıttığı dikenli defne çelengi gölgeleriydi benim memleketim. O bütünün bir parçasıyım ben. Üzerimde uzun kışlardan kalma bir ağırlık, halimde evlerin eskidenki gibi hala aile adlarıyla anıldığı bir şehirde Karaveylerin konağında yetişmişliğin gönlü hoşluğu var. Şimdi bakıyorum da bu öykü batı üstüne bir öyküymüş meğer. Bir kere hepimiz Tom, Daisy, Gatsby, Jordan, Ben hep batılıyız. Hem belki de bizim doğu hayatına uymamızı gizliden köstekleyen ortak bir yanımız, bir eksik tarafımız var.